Alhamdulillahi min şururi anfasila ve min seyyat amalina men yehfihi allahi teramud illa ve men yusir vela haliya ve ashshadu an la ilaha illallah vaktahu la shirike la ve ashshadu anna muqammeda nabduhu ve rasuluhu Ya eyyuhallezina amanuttakullahi hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimon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 يُسْلِطْ لَكُمْ مَا آمَنَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَن يُسْعِنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله اياكم من النار hayırlı akşamlar Allah <gül> efrinize merhamet etsin cennetinizde <gül> olsun Allah razı olsun Bildiğiniz gibi şimdi 4 derste fıtrat yaptık <gül> Aslında bu akşam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 bir giriş ön söz var. Belki işte biraz uzunca oldu ama o da önemli mesele. İmana tabi teferruatıyla işleyeceğiz Allah dinle. Ehl-i sünnetin imana anlayışı nasıl? Eee teferruatına dair bilgi vereceğiz bunun. Bildiğiniz gibi iman fıtrat derslerinde gördük. Akıl ile bilinmesi gereken bir şey değil.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 kennem kapattım da Şöyle buyuruyor diyor ki ve kezalike awhayna ileyke ruhan min amrina Makunta tadri illa al-kitabu wal imanu İşte biz sana emrimizle Kur'an'ı vahy etmeden önce evvel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 Bu gibi insanlar fıtratlarındaki bu bazı bozulmamış yerler Resul geldikten sonra Resul'a imandan sonra sahih bir imanla iman etmeleri daha güzel oluyor. Maalesef kendilerine ehl-i sünnet olduğunu zanneden birçok taifenin bu konularını iyi bildikleri zannetmeleri Elhamdülillah. Ya Rabb. Ey hükmün sahibi var. Maalesef kendilerini ehli sünnet üzere olduğunu zanneden birçok taifenin bu iman konularını iyi bildiklerini zannetmeleri en büyük arzalardan biri. Onlar kendi imanlarını cidden ehli sünnet alimlerinin naklettiği iman gibi bir iman olduğunu düşünerek kendilerini kurtulan, felah bulan taife olarak düşünmekte. Tabi bu isimle, böyle düşünüyorlar. Müsemmada yani bunun muhteviyatında gerçekten Ehl-i Sünnet'in alimlerin imanı mı değil mi, bu nastarla bilinir. E yine toplumda birçok taifenin indinde, iman... Kapşıracağım geliyor ya, sapan Allah. Şunu giyeyim de, şu çıkmış tekrar. Tamam, kapşıracağım dersen de tamıyorum. <gülüyor> Onlar kendi imanlarının cidden ehl-i sünnet alimlerinin naklettiği iman gibi bir iman olduğunu düşünerek kendilerini ne yapıyorlar? Necat bulan, felaha eren bir taifi olarak düşünüyorlar bu sefer. Yani ne diyorlar? Her, her cemaatin dediğini diyorlar. Biz ehl-i sünnet, biz de ehl-i sünnet ve cemaatiz. <gülüyor> Halbuki gerçekten isim de böyle ama dediklerine nispet ettikleri şey, o ismin muhteveyatında böyleler mi?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 Yine askeri de bu sözün fayda verdiği bazı yerler var. Dille söylemenin askeri de fayda verdiği yerler de var. Değil mi? Eee yani sadece bu yerleri alıp da diğer nanstırı görmemezlikten gelerek bu meseleler ele alınarak onun üzerinden de hareketle biz eee bu sözlere iman manasını yüklemeye kalkarsak birçok aruzolar gündeme gelir.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 tek bir kimse bulamıyorsun. Demirlerinin de kılıç toro onunla hepsini içine alıyor. Böyle bir iman tarifi var. Bu tarife göre herkes neca ehli, felah ehli olmuş, kurtulmuş, ebedi saadete de nail olmuş gibi anlaşılıyor. Bu anlayış geçmişte sapık fırkaların inançlarıyla karma karışıklığa geldi. Sapık fırkaların da iman bozuk inançlarıyla artık toplumumuzda karma karışık bir hale gelmiş.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 ...birilerinin sözünü geçiriyorlar... ...e akılcı bir yaklaşım... ...bu nasıl bir iman anlayışı... ...yine bakıyorsunuz imana tasavvufçular gibi... ...sofilerin anladığı gibi yaklaşıyorlar... ...ama biz ehl-i sünnetiz diyorlar... ...burada görünen şu ki... ...kurtulan taife olmasından dolayı... ...herkes... ...kurtulan taife ya... ...taifetül mansura yazım edilmiş taife... ...ehl-i sünnet vel cemaat ya... ...işte herkes kendisini ehl-i sünnete nispet ediyor...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 ciddi ettə vurgu vurmuşlar tarih boyunca. İman meselesi gerek göünülmliliği, gerek delillerinin beyan edilmesi ve açıklanması yönüyle büyük imamlardan cemaatlerin müstakil olarak bak hususi yani ayrıca sade iman konusunda kitap yazmışlar. Ve veya tasnif şeklinde. Ne demek? Yani Buhari Namazdır, oruçtur, zekattır, tek tek almış değil mi? Cihattır, siyerdir, tıptır. İçerisinde iman kitabı diye ufak bir yer ayırmış. Böyle tasniflerin içerisinde de kitaplara özel olarak eee yer vermişler. Ayrıca bu konunun müstakil, müstakil kitaplarda yazılmış olanlarına örnek vermek gerekirse mesela İbn Ebi şeybân'ın musannefi var ama ayrıca iman diye bir kitabı da var. Taa hadis alimleri döneminde yazmışlar bu kitabı. Hepsi de nakildir. Hepsi de senetlidir. Ebu Ubeyt El Kasım bin Sellem Kitabül İmanı var. Yine İbn-i Mendeh. İbn-i Mendeh'in de kitabül imanı var. El Adeni'nin Kitabül İmanı var. Beyhakinin ki bu iman konusunda en geniş yazılmış kitap. 9-10 bir kitap. Bu Şuayb el-İman diye imanın şubelerine dair yazdığı bir kitap. Arapça 9 cilt benim bildiğim. Farklı baskıları da vardır. Kadı İbu Ya'da el-Ferra el-Bağdadi'nin Mesailül İmanı. İzz bin Abdüssalam'ın Ma'nal-i İmanı ve İstamak'lı ufak bir kitabı. Bunların bazıları Türkçeye tercüme edilenler de var. Mesela İzz bin Abdüssalam'ın tercüme edilmiş. Pek bilmezler ufak bir risale. Ondan sonra eee Ebubeyt Kasım bin Sallam'ın iman kitabı eee selefilerin iman anlayışı diye bir tezin içinde tercüme edilmiş. Böyle var. Hatta bende var bir tane el yazması birinin tercüme ettiği. Böyle ufak tefek tercüme edilmiş olanları da var. Şuaybu'l-iman gibi. Eee Kadı Ebü Yahya'nın iman kitapları gibi tercüme edilmiş,memiş olanlar da var. Bu konunun tasdikleri içerisinde yer verilmiş kitaplara bakalım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 Anlatılmış. Kitaplar belli. Çünkü Allah bu konuyu çok güzel beyan etmiş. Resulünün diliyle. O şöyle buyuruyor. Hiçbir şey eksik bırakmadı ya. Ayrıca اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَه۪ي اَيْ يَدْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا Şüphesiz ki Allah bir sineyi hatta ve hatta ondan da küçüğüne örnek vermekten sakınmaz. Ki dinin asıl olan meselelerini teferratlıca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 İhtilafı anlatılmadığından değil ama anlaşılmadığından dolayı ortaya çıkmış iman kelimesinin içini dolduran müsemma devrilen muhteviyatını nakledenler tarafından gereği gibi anlatmamışlar. Yanlış tariflerle anlatılmış. Ve kötü maksatlı kişilerin maksatlarını alet etme arzusuyla imanı yanlış tarif etmelerinden dolayı kendilerine bu dinde yer bulmuşlar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 Hiçbir kimse isme nisbette zorlan zorlanmıyor. Ben müminim, Müslümanım. E ben de Cumhurbaşkanıyım. E böyle bir zorluk yok. Oğna oh, hala. Herkes rahatlıkla istediğine mümin diyor. Yine bunun zıttına da tefsirciler gibi istediğine de kâfir deyip imanını nefrediyor, kâfir diyor diyor. İsme nisbette bir zorluk yok. Ama iman ismine nispet te kişilerin hiçbir müşkülatı yok ya. Bütün müşkülat iman isminin o müsemma dediğimiz muhteviyatı, gereklerini, muhteviyatındadır. İçindedir. Yani şimdi isim ile müsemma arasındaki uyumluluk alakalıyı düşünün. Şimdi bu akşam imana giriş ve bazı tanımların oturturulmasına dair mesela isim mi, müsemma, mantuk ve mefhum nedir? Bunu size izah edeceğim. Bu konuları oturturun. Yere geldiğinde bu kelimelere yabancı kalmayın. Bu o, bu kelimelerin verdiği bakış açısıyla bakarsanız yanlış anlamazsınız birçok şeyi. O zaman isim dediğin zaman bir şeyin ismidir bu, adıdır. Müsemma ise o isme nispet ettiği no ismin muhteviyatını oluşturan içeriktir. Yani isim ad olarak kullanılır. Dikkat edin. Müsemmasa kullanılan o adın oluşturduğu muhteviatın kendisidir. Örnek tevhidden bahsettik dedik ki tevhid isimdir. Bunun muhteviatın en müsemması rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Bunlar da bir isim onların da muhteviatı var şimdi. Demek ki bu tevhid isminin içeriği içeriği varmış bak. Mesela bilgisayar olsa burada monitörü var değil mi?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 Yani Allah'ın ve Resulünün bu kelimeye yüklediği manayı çok iyi bileceğiz. Kaynaklarıyla. Bu kelimeyi kullanırken o zaman biz rastgele yüklenilen bir manayla ele alıp kullanmayacağız. Çünkü genel nebiilerin davetlerinde bu seyre bakacaksanız her nebinin kendilerini kabul ettirirken arz ettiği mucizeleri var. Musa Aleyhisselam kavminde sihir yaygın olduğu için Musa Aleyhisselam'ın da kendisine kabul ettirmede arz ettiği mucizelere bakın hep sihir varı sanki böyle. Ona dönük mucizeler verilmiş. Ama sihir değil de o toplumda sihir ön planda olduğu için o sihiri allak bullak edecek mucizeler verilmiş. İsa Aleyhisselam kavminde tıp, Tevabet dinildiğimiz, tıp ön planda olduğu için İsa aleyhisselamın kendini kabul ettirmeden arz ettiği mucizeler ise tıbba dönüktür. Değil mi? İyileştirme olsun. Tıp yani tevabetle alakalıdır. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucize göstermedeki en büyük mucizesi neydi? Belî. Belagat dediğimiz yani sözün fasihliğinin dışında gereğine uygun bir halde olmasıdır. Bak bu bizim dinimize haf bir olaydır. Ve fesahat anlaşılır bir şekilde ifadedir ki Kur'an'ın en büyük mucizesidir bu. Belagat ve fesahat şeklinde. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe-i hacı dediğimiz bir cümlelik paragrafını okurken sohbete başlıyorduk ki yani, ana innel hamdelellah nahmuduhu ve nestaînuhu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 Hâm Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ile geldiği döneme bakın. O devirdeki topluma bakacak olursanız okuma yazma bilmeyen bir bedevi şiir söyleyebiliyor ve onun şiirleri Kâbe'nin duvarlarına asılıyor ve yarışmalara yarışmalara da Kâbe'nin duvarlarına asılıyor ve bir innelhamdülillah meselesinde Müslüman olabiliyor. Yani belagat ve fesahatte o kadar ileri giden bir toplum. Böyle bir toplumda Eee Resulullah'ın desteklendiği mucize de bu şekil. Ama bizde öyle değil. Bizde şimdi çok beli ve fasih bir din var. Ama o dinin dilini anlayacak bir cehalet şeklinde dil konuşan bir topluluk var. Yani baştan ıstılahı meseleleri, kelimeleri yerinde kullanarak bu işten başlamak gerekir. Tek tek tanımlar oturturarak gitmek gerekir ki iş böyle bir sarpa sarmış.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 Değil mi bak isimden kasıt nedir müsemmadan kasıt nedir? O zaman isim olarak imanla müsemma olarak imanı gerektirdiğini de bileceksin. Şimdi bir da ikincisi olarak mantuk ve mefhum denilen bir eee tanım var. Mantuk ve mefhum nedir? Mantuk lafzın gelişi. Kur'an'dan bir lafız geliyor. Sünnetten bir lafız geli geliyor. Bu lafzın gelişi yani açıktaki zahirdeki halidir. Okuduğunda ilk anlaşılan anlamdır bakın. Mantuk. Mantık değil, mantuk. O dili konuşan kavmin o kelimelere yüklediği manadır o ilk an anlaşılan. Mefhumsa gafsın gelişi zahirine okunduğunda ilk anlaşılan haline yüklenilen açıklayıcı manadır bu. Bana sen genelde genel olarak mantuk zahiri gelewdir ama Bazen mantukunu yanlış anlaşılıp mefhumuna bakmak gerekir. O mefhum da bizim için bağlayıcı olan mefhum da Resul'den gelecektir. Yani Kur'an'ın zahirini tefsir eden Resul'ün sözleridir. Bizler nasra Kur'an sünnete dayanan delillere muhatap olurken öncelikle nas'ın mantukuna zahir ne ise sonra mefhumundan muhatapız. Nas'ın mantukuy. Nas dedi Kur'an ve sünnet. Bunun mantuku zahir kelime manası her zaman murad-ı ilahi değildir. Yani Allah'ın bizden istediği değildir. Bak her zaman dikkat edin. Çünkü orada mefhumunu ister bazı. Onun için direktman zahirinı okuyup da yanlış anlaşılmalar olan yerler de var. Allah'ın muradı devamının devamının nas'ın menfu mefhumunadır. Örnek verelim. Şimdi Ramazan ayında Sahurun vaktini tayin eden ayet iniyor. yüce yüce Allah buyuruyor diye ki ve ku vekulu veşrubu hatta yetebayyana lekumul haytul abyadu minel haytil aswadi. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyiniz içiniz. Buradaki beyaz iplikle siyah iplik laf nasın zahirine bakarsan bildiğin ipliktir bu. Değil mi? Mantık budur yani. O zaman iki tane iplik koyarsın. Ayrılıncaya kadar yığın için bu arasındadır bu. Ki harbiden sahabe de böyle anlamış. Buhari'de hadiste geliyor. Buradaki beyaz iplikle siyah iplik Arap kavminin de zaten kullandığı bir kelime. Yani hay, haytul hay, haytul esved haytul abyed. Beyaz iplik, siyah iplik. Manasını anladığı bir kelime. Bu.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 Eğer bunu böyle yapmazsak çok büyük yanlış anlama ve benzeri gibi arzularla karşılaşabiliriz. Kendimizi de Türkiye'de bu kelime oyunlarında oynanan ve zamanımızda çokça yapılan kelime oyunlarından da kurtaramayız. Yani Allah ve رسولu tarafından izah edilmiş olunu zaten eğer izahı onun gerekli olsaydı Allah ve رسولu onu izah ederdi. Olduğu gibi alırız aksinden de sakınırız. Alırken onu tarife bir kelimenin değiştirmesine, tatile onu komple iptal etmeye yeltenmeden almak her mükellef üzerine farzdır. Evet. Kaç dakika oldu? 235. Tamam, o zaman varmış vaktimiz. Devam edelim.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 Kunna mannabi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu fityanun Hazavir bizler diyor daha ergenlik çağında yani daha yeni serpilmiş çağda olan delikanlılar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik. Fe <fetallemnel imana> taallamna'l imane kabla an taallam'l Kur'ana Biz diyor Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sümme taallemnel Kur'ane sonra Kur'an'ı öğrendik. Fezdetnâ bihi imanen ve sonra da onunla imanımızı arttırdık. Yine İbn-i Ömer radıyallahu anh adan buna benzer bir rivayet var. Bunların ikisi de sahih rivayetler. O da şöyle diyor bakın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 ve o önce imana dönük olarak mutmain olmak istiyor. Yani onun alemlerin tarafından yollanıldığına yakinen bir iman mevzusuus konusu burada. Yakinen iman etmek istiyor ona. Doğruysa işte kişinin de Kur'an yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Doğruysa iman edecek. İşte kişinin de Kur'an'ın içeriğine teslim olurken böyle yakinen iman etmesi gerekir. Değilse içi boş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 Teslim etle teslim oluyorlar böyle. Hiç sorgusuz sualsiz. Kimse katiyetle sorgulamaya da yeriltenmiyor. O davudu dersinde örnek vermiştim. Kardeşi Hamza için koşan Zübeyr bin Avvam'ın annesi Safiye radıyallahu anh. Zübeyr bin Avvam anlattığında ne diyordu? Uhud günü savaşında bir kadın koşarak geliyor. Ölülerin görmesine çok az kalmıştı diyor. Uhud şehitleri orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının onları görmesini istemiyor. Diyor ki kadına kadına dikkat edin diyor. Dikkatlece bakınca bir de baktım annem Safiye'ye diyor. Onun olduğunu anlayınca koşarak onun yanına gittim, ölülerin yanına varmadan ona yetiştim. Göğsüme vurarak beni ittirdi. Güçlü bir kadındı. Benden uzak dur diyor. Uzak e, duracak yerse olma sacerdote diyor.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 Kâbe'ye yönelerek ilk kıldığı namazsa onun o duası ayetle de kabul ediliyor. Çünkü devamlı istiyor beyit etmekse doğru namaz kılınıp da Kâbe'ye dönmek istiyor. Kâbe'ye yönelerek ilk kıldığı namaz ikinci namaz oluyor vahiy ile beraber 18 ay sonra. Sonra umûmla birlikte namaz kılanlardan biri namazdan çıkıyor. Yani namaz bitince mescidin mescitten çıkıyor. Mescidin bir başka bir mescidin birinde namaz kılan bir cemaatle raf diyor. Onlara da o Kibleten dediğimiz mescit diye geçer orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah için şahit ederim diye biraz önce ikindiye kıvruldu. Böylece cemaat namazlarını bozmadan oldukları yerde dönüveriyorlar. Şimdi görüldüğü gibi burada sahabeler hiç sorgulamıyor. Bu emrin Resullullah'dan geldiğini ve bu emri aktaranın da Sıdkâr doğru bir kişi olduğunu biliyor ve anında teslim oluyorlar. Bakın bizimle bu emri getirip de aktaranın bildik mi sayı oldu mu bitti bizmiş. Teslimiyet gerekir. Selef böyledir. Akılla yaklaşılmaz. İşte buna yakın denilir bakın. Bunun yeri bu yani yeri ve göğü yaratanın nebi olarak yolladığı zat söylüyor. Resullullah'la birlikte Mekke'de duru namaz kıldım Allah için şahit ederim dedi mi? İşte bu sözler hemen teslimiyet getiriyor. Bu sözler rastgele sözler değil bakın. Bu sahabenin bu davranışları bile Allah tarafından onlar seçilmiş insanlardı, değil mi? Allah Resulü'nü arkadaş kılındı diyor. Çünkü o kişinin sözüne teslim olmak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerine teslim olmak demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği ne teslim olmakta, Allah'a teslim olmak demektir. İşte kişinin de Kur'an'ın içeriğine teslim olurken böyle yakînle iman etmesi gerekir. Neyse içi boş, amelsiz bir iman değil. Namaz bir ameldir. Kur'an da namaz Kur'an'da namazın emri vardır. Gereğini yapmaya dönük kalpte yakîn tespit edilmesi gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tespit etme laf lafzının içinde Bak Nebi, pardon, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmek lafzunun içerisinde onun getirdiklerine teslim olmak da kendilerinden vardır. Velhamdülillahi rabbil alem. Bu imana giriş sadece bundan sonra Allah'ın izniyle teferruatına bakacağız. Rabbim bizlere güç versin.